İnsan Allah'ı terk ederse Allah da insanı terk eder. İnsanın kalbi hep mahzun olmalı. Rabbine yalvarış, rica ve tazarru içinde bulunmalı. Kişi ne kadar mahzun, nefsinden ve benliğinden uzaklaşmışsa Allah'ın yanında en makbul ve yüksektir. Seyyid Abdulhakim Hüseyini 1902 yılında Siirt'in Baykan ilçesinde dünyaya geldi. İmamlık yapan babasının görevi nedeniyle çocukluğu Siirt'in çeşitli köylerinde geçti. Babasının vefatı üzerine okul çağındaki Abdulhakim Efendi büyütülmesi için dedesinin yanına verilir. Dedesi Abdulhakim Hüseyini efendiyi eğitilmesi için Alim bir şeyh olan Muhammed Ziyauddin'in yanına verir. Muhammed Ziyauddin Efendi, alim bir şeyh olmasının yanı sıra, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu saflarında, Ruslara ve Ermenilere karşı çarpışmış kahraman bir insandı. Bu başarılarından dolayı Atatürk tarafından bir mektupla takdir ve tebrik edilmiş, daha sonra bu mektup, Nutuğ'un vesikalar bölümünde neşredilmiştir. Nuşinli Meşaihi İzam'dan Şeyh Ziyavudin Efendi Hazretlerine, Zat-ı harbi umumi imdadınca Osmanlı ordusuna ve makamı hilafet ve saltanata göstermiş olduğunuz hizmetleri yakından izliyorum. Bu sebeple Zat-ı Ali'nize kalben pek büyük hürmetim vardır. Muhabbet ve hürmetlerimin kabulünü rica, ve o havalideki bil cümle vatandaşlarıma selamlar gönderirim efendim hazretleri. Küçük Abdülhakim bu alim zatın ilim sofrasından 14 yaşına kadar istifade edebildi. Tekkeler ve medreseler kapatılınca köyüne dönmek zorunda kaldı. Baykan'ın çeşitli köylerinde birçok talebe yetiştirdi. Abdülhakim Efendi hem ilmini tamamlamak hem de tasavvufta ilerlemek için Muhammed Ziyahüddin'in bağlılarından Şeyh Selim'e intisap etmek istiyordu. Ancak rüyasında Mehmet Ziyahüddin onu çok sevdiği bir başka bağlısına emanet ediyordu. Şeyh Ahmet, bu Seyyid Abdülhakim'in babasının bizde emeği çoktur. Onun için sen ona gözün gibi bakacaksın.'' Kendisinin emanet edildiği Şeyh Ahmet Haznevi'ydi ve Suriye'nin Hazne köyünde bulunuyordu. O zamanki şartlarda Suriye'ye gitmek çok güçtü. Bu zorluklar içerisinde Hazne'ye gelebildi. Abdülhakim Efendi'nin Hazne ziyaretleri 14 yıl boyunca çeşitli aralıklarla devam etti. 34 yaşında ilmi icazet, 36 yaşında irşat müsaadesi aldı. İrşad görevi alır almaz tüm civar kasaba ve köylerde iman ve İslam hakikatlerini anlatmaya başladı. Bütün ilim ve irfanını talebe yetiştirmeye ve Müslümanları şuurlandırmaya adadığı halde istediği sonucu alamamıştı. Ancak Şeyhi Ahmet Haznevi'nin vefatının ardından sohbetlerine büyük rağbet olmuş, akın akın ziyaretçiler çevresini doldurmuştu. Ona olan bu büyük rağbet gıpta ve kıskançlıkla izleniyordu. Bu şeyhlerden biri kendisine gönderdiği mektupta şunları söylüyordu. İnsan düşünür ve kabul eder ki yan yana koyun oklatan iki çobandan birinin birkaç koyunu diğerinin sürüsüne kaçıp karışırsa onları iade etmek lazımdır. O halde sen de bizim sürüden ayrılıp gelen bağlılarımızı iade etmelisin.'' Bunları tebessüm ederek dinleyen Abdülhakim Efendi şu cevabı verdi. Bizim Peygamberimiz ümmetine hizmeti gaye edinmişiz ve bunun için çabalıyoruz. Baş olmak ve çok taraftar toplamak gayretinde değiliz. Ceddimiz bize ilim miras bırakmamıştır. Bu ilme kim sahipse varis olur. Biz inşallah... Miras, gerçek varislerinin eline geçer diye dua ediyoruz. Abdülhakim Efendi hep aynı yerde yaşamamış, ikametgahını devamlı değiştirmiştir. Taruni Köyü, Bilvanis Köyü, Bitlis-Narlıdere Nahiyesi, Siirt-Kozluk Kazası, Gadiri Köyü, Adıyaman Kahta'da yaşamış ve irşat faaliyetlerinde bulunmuştur. Son yaşadığı yerse Adıyaman Menzil Köyüdür. Son irşat faaliyetinde bulunduğu Menzil köyünde aniden rahatsızlanarak Diyarbakır'a, oradan da tedavi için Ankara'ya nakledildi. Burada bazı siyaset adamları ve parlamenterler kendisini ziyaret ederek duasını istedi. Abdulhakim Hüseyini Hazretleri onlara şu duayı etti: Halis niyetle din-i her kim hizmet etmek isterse Allah Teala onu muvaffak kılsın. Ankara'da ameliyat olduysa da durumunda değişiklik olmadı. 25 Mayıs 1972'de vefat etti. Cenazesi Adıyaman'ın Menzil köyünde binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi. Abdülhakim Efendi'nin tasavvuf anlayışı klasik teamülden çok farklıydı. Eskiden tarikate herkes kabul edilmez, dini tam olarak yaşayan, geçmiş namaz ve oruçlarını kaza eden, kul hakkını ödeyip herkeste helalleşen insanlar uzun ve çetin imtihanlardan sonra tarikate kabul edilirdi. Zamanla dini hayat zayıflayıp Müslümanlar imansızlık batağına doğru gitmeye başlayınca Bu katı tutumda bazı değişiklikler yapıldı. Bu dönemde eskiden olduğu gibi mürşit arayan müritler yerine mürit arayan mürşitler vardır. Abdülhakim Efendi bu durumu şu şekilde ifade eder: Eskiden insanlar yıllarca gezer, kendilerine şeyh ararlardı. Şimdi Şahı Hazne kapı kapı dolaşarak Müslümanları imanlarının kurtulması için çağırıyor ve topluyor. Maksat, iman kurtarmaktır. Abdülhakim Efendi'nin sohbetlerinden feyz alanların çoğu dinden hiç haberi olmayan sarhoş, kumarbaz kimselerdi. Çoğu gayrı meşru hayatın içinden kopup geliyordu. Onun kapısına adım attıklarında hayatları tamamen değişiyordu. Vefatının ardından bu irşat hizmetini bir büyük tasavvuf büyüğü Muhammed Raşid Erol Hazretleri üstlendi. Günümüzde Seyyid Abdülhakim Hüseynî'nin başlattığı irşat hizmeti Adıyaman menzilde hiç aralıksız olarak devam etmektedir. En büyük nimet, Allahü u Teala'nın bizi Müslüman olarak yaratmasıdır. Bizim de bu nimete karşılık Allahü u Teala'ya çok ibadet etmemiz lazım. Oruç tutmak, zekat vermek, sadaka vermek, namaz kılmak, Allahü u Teala'nın bize bahşettiği en büyük nimetlerdendir. Bu ibadetlere karşılık Allahü Teala, Müslümanlara cenneti ve içindeki nimetleri hazırlamış, Ve ebedi olarak orada kalacaklardır. Ona göre ibadetlerimizi artırmamız lazım gelir. Allahü Teala bize hidayet yolunu göstermekle büyük bir lütuf ve ihsanda bulunmuştur. Kafirler bu lutfu ilahiye icabet etmediklerinden ötürü onlara ebedi cehennem ateşi ve ızdırabı hazırlamıştır. Bağlıları arasında Seyda Hazretleri namıyla bilinen Muhammed Raşit Erol Hazretleri 23 Mart 1930 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Siyanüs köyünde dünyaya geldi. Babası Seyyid Abdulhakim Hüseyini Hazretleri olup Nakşibendi büyüklerindendir. Baba ve dedeleri ilim ve tarikat ehli olan Seyda Hazretleri evlad-ı rasul olup Seyyidlerdendir. Hz. Hüseyin radıyallahu anh'in soyundan geldiği için de El Hüseyin'i denilmektedir. Seyyidlik şeceresi şu şekildedir. Babası olan Gavs hazretlerini Seyyid Muhammed'in vefatı üzerine dedesi Seyyid Maruf büyütmüştür. Gavs hazretleri Siyanüs seyyidlerinden olan Fatıma validemizle evlenmişler. Bu izdivaçtan Muhammed, Muhammed Raşit ve Zeynel Abidin isimlerinde üç oğluyla Halime ve Hatice isminde iki kızı olmuştur. Zeynel Abidin küçük yaşta vefat etmiştir. Seyda Hazretleri iki yaşlarındayken Gavs Hazretleri evini Sianus köyünden Taruni köyüne taşıdı. Burada 13 sene kaldılar. Daha sonra mürşidi Ahmedi Haznevi Kudisesi ruhunun izniyle Bilvanis köyüne hicret ettiler. şah Hazne Seyda Hazretlerini 9 yaşındayken görür. Yüzü aydınlanır. İleride çok sofileri olacağını belirtir ve Allah'a şükrederek biz onun cemaatinde bulunamazsak da o çok kalabalık cemaatin şeyhini görmek de büyük bir nimettir derler. Seyda Hazretleri bu köyde yine Seyyide olan Sekine Validemizle evlenmişlerdir. Bu evlilikten Fevzeddin, Abdülgani, Tacettin Mazhar, Abdurrakib isimli oğullarıyla Haşine, Muhsine, Hasibe, Rukiye, Münevver, Mukaddes, Mümine ve Hediye isimli kızları dünyaya gelmiştir. Gavs hazretleri Bilvanis köyünde 6 sene kaldıktan sonra Seyda hazretleriyle birlikte Bitlis'in Kasrik köyüne taşındılar. Burada on bir sene kaldıktan sonra Siirt'in Kozluk kazasının Gadir köyüne hicret ettiler. Buradayken vatan görevini önce Acemi Birliği olan Manisa'da sonra Diyarbakır'da tamamladı. Dokuz sene kaldıkları Gadir'den hayatının sonuna kadar ikamet edecekleri Adıyaman ilinin Kahta kazasının Menzil köyüne yerleştiler. Babası Gavs Hazretleri 1 Haziran 1972 yılında vefat edince başlayan irşat görevi 21 sene, 4 ay, 19 gün devam etmiştir. Seyda Hazretleri babasının vefatında buyurdular. Ben onun Allah yolunda insanları irşat ve ilinle uğraştığına şahidim. Biz onu Allah yolunda olduğu için seviyorduk. Babam vefat etti. Nakli mekan etti. Allah haydır ve mekandan münezzehtir. Öyleyse başka Allah'a her şey fanidir. 1972 yılında babası Seyyid Abdulhakim Hüseyin'in vefatının ardından menzil köyündeki irşat vazifesine başlayan Muhammed Raşit Erol Hazretleri her sabah okunan ezan-ı şerifin ardından Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen müminlere kıldırdığı sabah namazı binlerce kişinin imanının kurtulmasına vesile olmuştur. Seyda Hazretleri ilk tahsiline babasının yanında başlayarak 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiştir. Sonra Baykan Müftüsü Molla Muhyiddin'den ilim tahsili görmüştü. Daha sonra Muş ilinin Demirci köyünde Hazretin torunu Şeyh Nasr'dan daha sonra da Molla Ramazan'dan ders almıştı. Dayısının oğlu olan ve sonradan halifesi olacak olan Seyyid Molla Abdulbaki'nin derslerine ise 5 yıl Dilbey Köyü'nde devam etmişti. Bu kıymetli alimlerden sarf, nahiv, mantık, belagat gibi alet ilimlerinin yanında tefsir, hadis ve fıkıh dersleri aldı. Daha sonraki yıllarda ilimle birlikte babası ve mürşidi olan Gavs Hazretlerinden tasavvuf eğitimini alarak 1968 yılında Nakşibendi halifesi olmuştur. 1968 yılında halifelik icazetini alan, 1972 yılında irşat görevine başlayan Seyda Hazretlerinin yurt içinden ve yurt dışından aşırı ziyaretçisinin gelmesi, 18 Temmuz 1983 tarihinde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde mecburi ikametine yol açmıştır. Önce Adıyaman'a, sonra Adana'ya, oradan da Gökçeada'ya götürülen Seyda Hazretleri, çektiği sıkıntı ve adanın havasının sıhhatini etkilemesi sonucu 30 Ocak 1985 tarihinde Ankara'ya nakledilmiştir. Burada da 16 ay gözetim altında tutulduktan sonra merkezi idarenin müsaadesiyle tekrar menzile dönmüştür. Tekrar tebliğ ve irşat hizmetine devam ederken 1991 yılının Ramazan Bayramı bayramlaşması sırasında İçerisine zehirli böcek ilacı çekilmiş şırıngayla suikast yapılmış, eline isabet eden zehir etkisini göstermiş, acil müdahale ile hastaneye yatırılan Seyda Hazretleri, hayati tehlikeyi atlatmış fakat elinin üstündeki ve içindeki yaralar sebebiyle uzun süre ızdırap çekmiştir. Şeker, damar sertliği, tansiyon ve romatizma hastalıkları nedeniyle uzun yıllar tedavi gören Seyda Hazretlerinin ölümünden bir yıl önce ayağı kırılmış, çektiği ızdıraplarına bir yenisi eklenmiş fakat irşat faaliyetleri kesintisiz devam etmiştir. Romatizma sebebiyle her yaz gittiği Afyon'daki kaplıcalardan Ankara'ya dönüşünden birkaç gün sonra 22 Ekim 1993 Cuma günü Cuma namazından önce 63 yaşında rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. vefat haberini alan on binlerce bağlısının katılımıyla, ertesi gün menzilde babasının yanı başında toprağa verilmiştir. Seyda Hazretleri hakiki iman ve takvaya sahip olup Allahü u Teala'ya yakın bir hidayet önderidir. Yüce Yaradan'a o nurlu ruhunu teslim etti ve inşallah o nurla mahşere gelecek. O canını Allahü u Teala'ya feda etti ve onun zikrinde fani oldu. Seyda Hazretlerinin en belirgin vasfı hilm, sabır ve tevazuydu. Kendisi hiçbir zaman hiç kimseye karşı kırıcı bir harekette bulunmamış, kin duymamıştır. Binlerce kişi etrafında pervane olurken kendisinde kibir ve kabalıktan eser görülmezdi. Şeriate aykırı olmadığı takdirde kimseye şunu yap veya yapma demezdi. Günahkar veya itaatsiz demeksizin herkese karşı güler yüzlü ve güzel ahlaklıydı. Allah'ın seçtiği, kalpleri aydınlatan, insanlığa yol gösteren, yeryüzünde emin Rabbani alimlerdendir. Kalbi dünyadan kopar, ahirete yönelirdi. Hazretin özündeki ilahi nur, gözlerinden dışarı yansır, yüzünde secde ve huşu eseri görülürdü. O, işini Allah için yapar, Allah için sever, Allah için kızardı. Nefsi ve dünya adına bir hesabı ilahi rızanın dışında gizli bir hedefi yoktu. O Allahü Teala'yı kullarına, kulları da Allahü Teala'ya sevdirirdi ve aleme ilahi sevgiyi sergilerdi. Yanına gelenlerde çok hızlı ahlaki değişim görülürdü. Ziyarete gelenlere öyle davranırdı ki sanki insanlar onun yanına değildi, de başka bir sebeple toplanmışlar. Hizmet etmeyi ve hizmet edeni çok severdi. Bizzat çorbanın ateşini yakar, sofilere çorba taşır, misafirleri yemek yemeden ve ağırlamadan geri yollamaz, sofiler yemek yemeden kendisi yemezdi. Seyda Hazretleri herkese anlayışına ve aklına göre hitap ederdi. Yoksul kişilerle konuşur, hal ve hatırlarını sorar, ihtiyaçları varsa hallederdi. Kendisine karşı yapılan bir haksızlıkta fitne çıkmasın diye hakkından vazgeçer, olaya sabrederdi. Dünya malına önem vermez, muhtaç olanlara gücünün yettiği kadar yardımda bulunur, dul ve yetimlere bizzat yardım ederdi. Onun döneminde, Menzil dergahı adeta bir sehabet, uhuvvet ve ihlas merkezi durumundaydı. Ondan etkilenen bağlıları birbirlerine kızmaz, en ufak kusurda özür ve helallik dilerlerdi. İnsanlar huzur ve kardeşlik içinde İslam'ı öğrenmeye ve yaşamaya başlamışlardı. Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri ilim tahsil eden ve ilim öğretenleri çok severdi. bilim tahsili hususunda kişinin kendi cemaatinden olup olmamasına bakmazdı. Bir defasında talebelerinden birine şöyle söyledi. Ey Allah'ın kulu! Bir talebe yetiştirmek bin kişiyi sofi yapmaktan eftaldir. Siz dininizi beldenizde bulunan en büyük alimlerden öğreniniz. Herkesten fetva sormayın. Çünkü memlekette fetva verecek kimse çok azdır. İlimle meşgul olan kimse, dünyada en güzel işle meşgul oluyor. İlim olmadığı zaman cehalet olur. Müzik Gelen herkesle ilgilenir, güler yüz gösterirlerdi. Yoksullarla konuşur, hal ve hatırlarını sorardı. Kendine karşı yapılan haksızlıklara ses çıkarmaz, kendi hakkından vazgeçerdi. Hatta... Kendisine suikast yapan kişiyi bile affetmişti. Afyon'da kalırken çok üzüldüğünü söylemiş ve sebebini şöyle açıklamıştı. ''Gelen misafirlere ikramda bulunamadığımız için çok üzülüyorum. Uzaktan aç gelip aç gidiyorlar. İnşallah önümüzdeki sene gelen misafirlere yemek verebileceğiz.'' daha önceki büyük mürşitler gibi Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri insanları tevhid inancına davet etti. O ulu zat hayatının yaklaşık son 22 senesindeki irşadı boyunca binlerce kişiye Allah adına tevbe veriyor, doğru yoldan ayrılmayacaklarına dair söz alıyordu. İrşadının ilk yıllarında tek tek tevbe verirken ileriki yıllarda kalabalık arttığından iki elini uzatarak sığabildiği kadar insanlara gruplar halinde tevbe ile biat veriyordu. Kişiler grup grup önünde diz çökerek onun söylediği tevbe sözlerini tekrarlıyor, sonra da bu sözlü tevbeyi, sonra da bu sözlü tevbeyi sünnet-i seniyyede tarif edildiği gibi abdest ve gusul abdesti alarak kılacağı iki rekat tevbe namazıyla sağlamlaştırıyordu. Onun derdi allah Teala idi. davası kulluktu, cihadı ıslahdı, istediği ihlas, sevgi ve gayretti. Allah rızası için ve samimi niyetle yanına giden herkes, Allah yolunda ondan bir nasip almış ve muhakkak bereketlenmiştir. Onu şahit tutarak Allah'a tevbe edenlerin ekseriyeti, Tevbesinde sadık kalmaya ve İslam'ı Allah ve Rasulünün istediği gibi yaşamaya çalışmıştır. Talebelerine Allah'a gelin, Allah'a dönün, ona gideceğiz, ona gidiyorum diyerek bir sonbahar günü Rabbi Kerim'in, ey mutmain olmuş nefis, sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak Ona dön, kullarımın arasına katıl, gir cennetime davetine uyarak aramızdan ayrıldı. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allah-u Teala bizlere büyük nimetler bahşetmiştir. Bu nimetlere şükretmemiz lazımdır. Bu nimetlerden birincisi ve en önemlisi Allah-u Teala'nın bizi Müslüman olarak yaratmasıdır.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 Ona göre ibadetlerimizi artırmamız lazım gelir. Allahü Teala bize hidayet yolunu göstermekle büyük bir lütuf ve ihsanda bulunmuştur. Kafirler bu lütfu ilahiye icabet etmediklerinden ötürü onlara ebedi cehennem ateşi hazırlamıştır. İnsan bir düşünecek olursa parmağını tuttuğu bir mum ateşine bile parmağını tutamazken nasıl olur da Ebedi ateş olan cehennemlik amelleri işler, günahlardan sakınmaz ve ibadet yapmaz. Bütün bunları düşünerek ibadetlerimizi artırmamız lazım. Allahü Teala tüm dünyanın servetini bize vermiş olsaydı ve bu serveti Allahu Teala yolunda tasadduk etseydik, yine de Müslüman olmanın şükrünü eda edemezdik. Allah Teala'nın bize bahşettiği ikinci büyük nimet bizleri en son ve en büyük peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olarak yaratmasıdır. Allah Teala kulunu bağışlamak, affetmek için adeta ufak bir bahane arıyor. Madem Allah Teala bahane arıyor, biz de gayret edelim. Dünyayla mağrur olmayalım. Ona bağlanmayalım. Sofiler ayakta çok beklediler. Onun için sohbetime burada son veriyorum. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. İnşallah nasip olursa Cuma'ya kadar evimize dönmek niyetindeyiz. Allah-u Teala hepimizi affetsin inşallah. Mâna âleminin dışında kalanlar işte bunu anlayamaz. Onların zannettikleri inanan kesim arasındaki ilişkilerin madde ve para temeline dayandığıdır. Biraz daha insaflı olanlar, önder durumundaki kişinin cazibesinin etkisini de kabul ederler. Ancak hiçbirinin aklına kalpten kalbe bir yol olabileceği gelmez. Konuşmadan anlaşılabileceğini düşünmezler bile. Oysa Seyyid Raşid Erol, öyle çok konuşmayan, insanları etkilemek için hiç çaba göstermeyen ama insanların peşinden ayrılmadığı bir mürşitti. Küçücük bir köy, sırf o orada yaşıyor diye ülkenin her tarafından gelen insanlarla dolup taşıyordu. Otobüslerle, otomobillerle gelenler köydeki imkanlarla misafir ediliyor, doyuruluyor ve isteyen istediği kadar kalıp istediği anda orayı terk ediyordu. Gelenlerin içinde kötü alışkanlıkları olan, içki ve kumardan kendilerini alamayanlar, menzilin manevi havasını teneffüs edince o alışkanlıklarını terk ediyorlardı. Vaktiyle meyhaneyken lokantaya çevrilmiş yerler gördüm Anadolu'da. Adlarını da menzile çevirmişlerdi. Türkiye zor bir döneme girdi. Bu dönemde birlik ve beraberliğin çimentosu olacak manevi liderlere daha fazla ihtiyaç var. Seyyid Muhammed Raşid Erol, Adıyaman'ın menzil köyünde, doğusu ve batısıyla bütün Anadolu'yu kelepçeleyen böyle bir manevi önderdi. Vefatı, onu tanıyan, ona bağlılık duyanlar kadar onu uzaktan sevenleri de derinden üzdü. Mekanı cennet olsun. Fehmi Koru, Zaman Şeyh Muhammed Raşit Hazretlerinin mensup olduğu manevi silsile, iman ve irşat sahasının en parlak ve etkili yollarındandır. Öyle ki bir zamanların meşhur eşkıyaları olan Hamido ve Celil dahi, Gavs Hazretlerinin sohbet halkasında yepyeni bir şahsiyet haline gelmişler, eski hayatlarından tamamen çekilerek tertemiz bir ömür yaşamışlardır. Bunun binlerce örneği o mütevazı menzilde halen yaşanmaktadır. Bunca ibretli olaydan sonra hala bir takım temelsiz fobilerle yurdumuzun manevi dinamiklerine göz yummanın gafletle de tarifi zorlaşmaktadır. O maneviyat büyükleri bu dünyadan ve sizlerden bir şey beklemiyorlar. Sizse iddialı olduğunuz dünyevi rahat ve huzurun sağlanmasında onlara çok çok muhtaçsınız. Bırakınız inancı, böyle bir fayda için bile Onlara yaklaşmamanın, dost olmamanın altındaki psikoloji nedir? Evet, artık bu tahlili yapmanın ve bir takım fobilerden, komplekslerden kurtulmanın çoktan zamanı geldi ve geçiyor bile. Muhammed Raşit Hazretlerine Allah'tan rahmet, geride kalan sevenlerine sabrı cemil diliyor, bu kutsi silsilenin kıyamete kadar imana hizmet yolunda muvaffakiyetini Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. vehbi vak'ası oldu. Nakşibendi meşayihinden Muhammed Raşit Hazretlerinin ahirete yürüdüklerini teessürle öğrendim. Alimin ölümü alemin ölümüdür buyruluyor. Bunca insanın hidayetine, salahına, istikametine vesile olan bu kadri büyük zatın yeri nasıl doldurulur? Ümmet-i Muhammed'e taziyelerimi beyan ederim. Bu gibi zebat Sadece bir tarikin veya meşrevin büyüğü değil, bütün ehli tevhidin büyükleridir. Televizyonların bu büyük kayıp karşısında suskun kalmaları ne kadar utanç vericidir. Merhum ve mağfur Şeyh Raşid Efendi Hazretleri sayısız facir kişinin salahına hizmet etmiş ricaldendi. İnşallah hizmetleri devam edecek, onu sevenler ilahi kelimetullah yolunda yürüyeceklerdir. Böyle büyük zatların ahirete yürümeleri bir takım büyük hadiselere tekadüm edebilir. Bedu zamanın vefatından sonra da 27 Mayıs ihtilali olmuş, ortalık toz duman içinde kalmıştı. Gafil olunmaya. Mehmet Şevket Eği, Milli Gazete. Menzil varılacak yer demektir. Hiç kimse falan yere gidin demedi. Herkes oraya akın akın gitti. Evvela devlet gözetledi. Ne oluyor diye. Sonra Muhammed Raşit Efendi'yi gözetim altına aldı. Sorgulaması yapıldı. Biz kimseye gelin demiyoruz. Onlar kendi istekleriyle geliyorlar. Onlara bir şey de söylemiyoruz şeklinde ifade verdi fakat yakasını bir türlü bırakmadılar. Neticede o bizi bıraktı. Dünya yurdundan ahiret yurduna göçtü. Benim menzilde bulunduğum üç gün içinde her gün otobüsler, taksiler, minibüsler dolu insan gelirdi. Mahşeri bir kalabalık vardı. Bu insanları oraya çekip getiren neydi? Niçin geliyorlardı? Yaz-kış demeden yorgansız, yataksız camide veya şurada burada nasıl yatıyorlardı? Ne yiyip içiyorlardı? Evet, İslami öğretim ve eğitim yok edilirken, Müslümanlar sebeplerin dışında İslamiyetle müşerref olup, İslamiyet'in hakkaniyetine alenen inanıyorlardı. Raşit Efendi pek konuşmazdı. vaaz nasihatte bulunmazdı. Sadece imamlık ederdi. Ama onu gören kötü alışkanlıklarını terk eder, bazıları sakal bırakır, dini kıyafetler içinde işine bakardı. Nasıl ki mıknatıs, demir cinsinden şeyleri mıknatıslandırırsa, o da yanına yaklaşana İslami hayatı aşılardı. Raşit Efendi, Arapça, Türkçe ve Kürtçe bilirdi. Menzilde, Kürdü, Türkü, Arabı Kardeş kesilirdi. Böylece milli derdimizin dermanıydı. Bir kısım bürokratlar kadrini bilmedi. Osmanlı Devleti'ni asırlarca ayakta tutanlar, Raşit Efendi gibi kimselerdi. Türkiye bunların kıymetini bilmediği için, şimdi başımıza PKK olayları çıktı. Çünkü, İslamiyet'i yaşamaktan başka bir gayesi olmayan Raşit Efendi ve onun gibiler sürekli gözetim altında bulunduruldu. Sürgün edildi, ifadesi alındı. Kısacası rahat bırakılmadı. Olaylar PKK'lılara malzeme oldu. İslamiyet her ırkı, her mezhebi kısacası Müslümanları kardeş ederken bugünkü kavmiyetçilik kardeşi kardeşe düşman etti. Raşit Efendi gibilere imkan tanınsaydı Güneydoğu hadiseleri olmazdı. Dedik ya, o seyyitti. Seyyidler kervanı yollarına devam edecek. Bu kervana katılanların dünya ve ahiretleri cennet olacaktır inşallah. Ekimoğlu İsmail, Zaman